Telefonumuz var hocam. Evet. Devam edelim. Alo. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Gökel Bey hoş geldiniz. Ee, hocam bir soru sormak için aramıştım. Buyurun. Ee, bu televizyonlarda büyük markaların benzeri telefonlar yapıyorlar. Hani Tip olarak ve hatta içindeki menüsünden sembolüne kadar birebir aynısı. Hı hı. Hatta isim olarak da markanın son ismini kullanıyorlar. Niki gibi şimdi hı hı. televizyonda Söylemeyeyim. Bu e, telefonları bu firmalardan almak veya bunun satımını yapmak caiz midir diye sormak istiyorum. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar efendim. Buyurun ne hocam. sordu? Ne sordu? Bir telefon veya herhangi bir markanın e, yan mi? ürünü, taklidi. Sahtekarlık var mı dinde? Yani ben bir şey üretiyorum. Hı hı. Bunun patenti bana ait. Buluşu bana ait. Siz de onu efendim Aynı ismi kullanarak Benim üzerimden para kazanıyorsunuz Yani bu Emeğin sömürülmesidir Hak kasbıdır Şimdi benim kitabım var dedim ki Sizin Hı. kitabınız var Çok da satıyor Çok satan bir kitap diye Benim kitabımı e, Skyner'dan tarıyorsunuz Tıpkısını bastırıp satıyorsunuz Caiz mi? Evet hırsızlığı olmuş E tabi Yani şurada ben bir şey üretmişim Diyelim ki bir alet ürettim. E, piyasada da çok tutuldu. Bu telefon olabilir. Başka bir ürün olabilir. Efendim, bir gömlek olabilir. O tutuldu. Piyasada satılıyor diye siz de onu taklit ediyorsunuz. Yani birebir o ismi kullanıyorsunuz ama aslında eteki adamın haberi yoksa dinen caiz değildir. Peygamberimiz Abdullah Es-Sakafi adında bir sahabe kiram var. Hı hı. Peygamberimiz diyor ki Ya Resulallah bana din konusunda bir tavsiyede bulun bir öğüt ver ve bu sorudan başka da bu konuda kimseye bir şey sorma ihtiyacı Yani öyle bir cevap ver ki bu cevap bana yetsin diyor kul rabbiyallah sümmes diyor. Rabbim Allah de dost olun diyor Peygamberimiz Ali yani sen ve sana tabi olan müminler dost olun diyor Hud suresinde. Peygamberimiz yani Feslerim Kemal Ümürte emir olunduğun gibi dost doğru ayet-i beni ihtiyat attı kocattı diye rivayet var. Dolayısıyla Müslüman dürüst olmak zorundadır. Başkasının emeğini gasp etmek de asla caiz değildir. Evet. Doğru değil yani.